Muhterem Hocam, İslamiyet'te cenazeyi tabutla gömmek caiz midir? Veyahut da hangi durumlarda caiz görülebilir demiş izleyicimiz. Normal olarak cenazelerin e, tabutsuz olarak toprağa gömülmesi esastır. Esas kural budur. Hı hı. Çünkü toprağa karışacak. E, Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. E, minha halaknakum. O topraktan biz sizi yarattık. وَف۪يهَا نُع۪يدُكُمْ O toprağa biz sizi iade edeceğiz. Toprağa iade edeceğiz. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً ve tekrar başka bir seferde yani mahşer gününde o topraktan biz sizi dirilteceğiz. Hep toprağa burada vurgu var. Dolayısıyla asıl olan bir cenazeyi toprağa defnetmektir. Ama cenazenin defnedildiği yerde su varsa veya zemin kaygansa, ıslaksa zemin toprak kaygan bir topraksa o zaman tabutla defnedilebilir. Yani erkek cenazeleri de tabutla defnedilebilir. Bir kısım İslam alimleri böyle olmasa bile tesettüre riayet açısından kadınların diyor tabutla defnedilmeleri daha iyidir diyor bir kısım hı hı. İslam alimleri. Böyle hakikaten e, tesettür açısından böyle e, tabutla defnetmenin daha iyi olacağına bir kanaat Hasıl olmuşsa kadınlar için diyorum bunu kadınlar tabutla defnedilebilir. Evet. Ama gerçekten tesettüre orada riayet ediyorlar evet. ve e, yakınları cenazenin yakınları e, kadını, kadını bundan koruyorlarsa yani mevta olmasına rağmen e, onun için de asıl olan toprağa defnedilmektir.